Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi i şerifle başlamak istiyorum. Önce hadis-i şerifin mübarek metnini bir okuyacağım, ondan sonra izahını yapmak işine girişeceğim. Hadis, hadis-i kutsi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Allah şöyle buyurdu. Yani Allah'ın söylediğini bize naklediyor. Bu hadis-i kutsiler önemli bir hadis çeşididir. Bu seferki bir hadis-i kutsi okuyacağım hadis-i şerif size. Yakulullahu Teala. Yebna Adem. Ma tünsefeni. Etahabbu ileyke bin ni'am ve tetamakatu ileyye bil ma'a'sif. خيری ایلیک منزیل و شرک ایلی سعید و لا یزال ملک کریم یعتینی انکه کل یه من و لیل geçelim Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor diye Resulullah Efendimiz bize bildiriyor. Bu hadisi seçmemin sebebi tabi e, şimdi Şaban-ı Şerif ayındayız. Recep Allahu Teala Hazretlerinin Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. E, bu hadisi şerifte de bu Şaban ayıyla ilgili olarak size yapacağım nasihatlerin e, sebepleri mevcut olduğu için bunu okudum. Ey Ademoğlu diyor, Yebne Adem, Allahu Teala Hazretleri böyle buyurduğunu peygamber efendimiz naklediyor. Ma tünsifuni, bana karşı ey Ademoğlu insaflı davranmıyordun. İnsafa, akla, adalete hakkaniyete uygun bir davranışla davranmıyorsun ey Ademoğlu. Ademoğlu deyince tabi hepimiz Hz. Adem Aleyhisselam'ın nefsinden türemiş bir, bir e, mahluk olmak hasebiyle bu sözde hepimiz muhatabız. Yani e, ister İslam ülkelerindeki insanlar olsun ister başka yerlerdeki insanlar olsun herkes Allah'ın kulu olduğu için, Adem oğlu olduğu için herkes bu hitaba muhatap. Ey Adem oğlu, bana karşı insaflı hareket etmiyorsun. Dengeli, ölçülü, adaletli davranmıyorsun." diyor Allahu Teala Hazretleri. Böyle dediğini peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Sonra bu insaflı hareket etmemenin neler olduğunu kelimelerle ifade buyuruyor. Etahba bu ileye binne am ve tetamak katu ileye ilma değil Tezatlı bir durumu ortaya koyuyor. Ben sana nimetler bahşederek, efendim e, sevgimi e, sana gösteriyorum. E, senin beni sevmeni sağlayacak efendim bir ortam, bir durum meydana getiriyorum. ''Ama sen ey Ademoğlu tetamak katu ile ye bilme ası, Günahları işleyerek, isyanlar ederek benim kızgınlığımı celbedecek, efendim, ee, benim gazabımı celbedecek işler yapıyorsun. Yani ben senin hoşuna gidecek, senin beni sevmemizi temin edecek nimetleri sana ihsan ediyorum ama sen benim gazabımı celbedecek günahlar işliyorsun. Allah nimet isyan ediyor. Kul efendim, isyan ediyor. İnsanoğlu böyle maalesef. Hayri ilege münzil benim hayrım sana inmekte. Gökten efendim e, meleği aladan arşu aladan Allah'ın emri üzere benim hayrım senin, senin üzerine inmekte. Ve şerrüke ile yasa idun. Ama senin bana şerrin kötülüklerin gelmekte elmekte. Benim hayrım iniyor sana. Senin bana şerrin yükselip geliyor. Şimdi velâ yezâlu melekün kerîmun yetini inbeke külle yevmi ve leyletin bir amelin kabih kerim bir melek daima efendim her gün ve gece gece gündüz yani senden bana kötü ameller getiriyor. Biliyorsunuz Amelleri melekler efendim ki hepsi Allah'ın kerim varlıklarıdır. Soylu, şerefli, kıymetli, günahsız varlıkları efendim kulların amellerini cerdergah-ı izete götürürler. Sevk ederler. Allahu Teala Hazretlerine sunarlar. Benim hayırım size iniyor ey Adem oğlu. Sizin de şerriniz melekler tarafından bana gece gündüz kötü fiilleriniz getiriliyor. Diyor ee, Allahü Teala Hazretleri Yebne Adem Ey oğlu Lev semi'te vasfake min gayrik Eğer sen kendinin ne yaptığını Vasfının ne olduğunu Nelerle meşgul olduğunu Başkasından duysaydın Ve ente la menil mevtuf Kimden bahsedildiğini Bu vasıfların kime ait olduğunu Bilmeseydin ama senden bahsediliyor Olsaydı sana anlatılsaydı bunlar Birisi şöyle yapıyor, yapıyor diye sana söyleselerdi ama söylenen şeyleri sen yapıyordun. Yani senden bahsederek gibi yabancıyı anlatıyormuş gibi anlatsaydı, lesarete ila ilâ e, Efendim e, kızmakta çok süretli davranırdın. Bu hadisi kutsi tüylerini diken diken eder insanın, e, çok mühim Cenabı Mevla e, biz Adem oğullarına, insanlara hitap ediyor ve tezatları burada öğrenmiş oluyoruz. Allah bize nimetlerini ihsan ediyor. Biz ise isyan ediyoruz. Halbuki nimetleri ihsan ettiğine göre bizim de nimetin şükrünü eda ederek Allah'a güzel kulluk yapmamız lazım. Allah'ı sevmemiz lazım. Allah'ın sevgisini kazanacak rızasını kazanacak işler yapmamız lazım. Aksine nimetleri geldikçe biz isyan ediyoruz. Bu yanlış. Tabii bunun Şaban ile ilgisine biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Recep ayı girdiği zaman şöyle biraz daha bir davranırdı. Zaten güzel olan e, ibadetine, taatine efendim hayratu hasenatına daha bir şevk verirdi ve dua ederdi. Allah'ıma barik lena fi ve şabanı ve belli gıda ramazan buyururdu. Ya Rabbi şu Recep ayını, Şaban ayını bir de mübarek eyle de, bizi de mübarek Ramazan'a sıhhat afiyetle eriştir diye dua ederdi. Bu aylar çok önemli aylar. E, Recep ayında tevbe ile meşgul olacaktık. Şaban ayında Resulullah Efendimizin sünneti seniyyesini, sireti seniyyesini öğrenecektik. Efendim kendimizi Resulullah gibi, o nasıl Allah'a güzel kulluk etmişse, kötülüklerden çekerek, Efendim, güzel ibadetlere yöneltecektik. İbadetin de nasıl yapıldığını ve Resulullah'ın davranışlarından anlayacaktık. Resulullah'ın hayatını ve sözlerini, tavsiyelerini dinleyerek. Evet, onun için e, insafa gelmemiz lazım. Bu hadis şerif, bu hadisi kutsi insaflı davranmaya işaret buyuruyor. Ey Ademoğlu bana karşı insaflı, adaletli. Hakkaniyetli davranmıyorsan hakkaniyetli davran demek yani. Bu itaptır. Hitabı itap. Yani azarlayıcı bir söz bu. Bir kötü durumu ifade edici söz. O halde biz bu mübarek ayda insafa gelmeliyiz. Allah bize türlü türlü nimetlerini efendim, ihsan ediyor. Türlü türlü lütuflarına mazhar ediyor. Sıhhat vermiş, afiyet vermiş, gökten yağmurlar yağıyor, yerden bitkiler bitiyor, rızkımız geliyor. Efendim, e, her an Allahu Teala Aleyhisselte'nin sayısız nimetleri sayesinde ayakta duruyoruz, yaşıyoruz. E, buna göre e, Allah'a güzel kulluk etmemiz lazım. Güzel kulluk etmenin şekli yolu da Retürullah'ın sünnetine sarılmak. Allah'ı seviyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak başka bir yol yok. Efendim ben oturayım da kendi tertefi kanatlarıma göre. Kendi düşünceme, fikrime göre şöyle bir Allah'a nasıl ibadet edeceksem, nasıl davranacaksam davranışlarımı ona göre ayarlay. Olmuyor işte. Şimdi biz burada Avustralya'da bu konuşmayı yaptığımız gün e, Sidney'in yakında Wallenburg diye -Wall bir şehir var. E, demir fabrikası var. Or demir fabrikasına gelmiş işçilerimiz var. Onları ziyaret etmiştik, konuşma yapmıştık. Onlar da bizi orada yeni yapılmış olan bir Budist tapınağına efendim götürdüler. Çok geniş bir alana yayılmış, çok büyük paralar harcanmış. 56 milyon Avustralya doları harcanmış ki Türk parasıyla efendim milyarlar bitiyor. Trilyonlarla yani 4.5 trilyon para harcanarak yapılmış. İşte bu da heykelleriyle dolu. Efendim Böyle batıl bir efendim inanç yolunda yani Allah'ın razı olmadığı Allah'tan gayrıya tapılan bir tapınak yapılmış oluyor. E, böyle olmaması lazım insanların e, neden böyle yapıyorlar? Akılları doğru çalışmıyor. Evet akıl var ama işi akla bırakırsan işte böyle paralar havaya gider ibadetler yanlış maddelere yapılır efendim putlara ibadet edilir, Allah'a ibadet edilmez, insanlar yanlış yollara sevk edilir, vesaire. Şimdi heykel yapmışlar, önüne karpuz koymuşlar, elmaları yığmışlar, efendim ananasları koymuşlar. Tabi görüyorlar, bunları koydular. Ertesi gün daha ertesi gün orada aynen duruyor. E bunu ne koyuyorsun? Yani o bu heykeli sen yaptın, oraya sen diktin bunu yemez, içmez. Sonra akşam alıyorsun veya çürü cihazla meyveler, alıyorsun yenilerini koyuyorsun. Yani ne mantıkla, ne akılla bunları yaptın yani desek aklın ve mantığın kabul edeceği şeyler değil. Ama Çinlilerin çoğu bu inançta. Hindlilerin bir kısmı bu inançta. Japonların bir kısmı bu inançta. Yani yanlış inançlar. Demek ki akılla insan ee, bir şeyler yapıyor ama öteki insanların aklı da onları beğenmiyor. Yani işte çok aşikar bir şekilde yanlış olduğu anlaşılıyor. Dünya üzerinde pek çok insan yanılıyor. Onun için e, aklın e, allah Teala Hazretlerinin lütfuyla çalışması lazım. Ve e, peygamberlerin aleyhimü ve teslimat Efendim getirdikleri bilgilerle e, düzene konulması lazım. Şaşırmaması için Efendim, çizgının çizilmesi lazım yanlış iş yapılmaması için. Onun için Resulullah'a sarılmak gerekiyor. Allah'a güzel kulluk etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine sarılmak gerekiyor. Şimdi her gün Allah'ın hayır lütfu insanın üstüne geliyor. Allah'ın kaderiyle, takdiriyle, emriyle, lütfuyla geliyor. Ama her günde melekler Allah'ın huzuruna kulların günahlarını çıkartıyorlar. Ne kadar yanlış. Bu, bu durumu efendim bırakmalıyız. İnsafa gelmeliyiz. Tevbe etmeliyiz. Cenab-ı Mevla'nın yoluna girmeliyiz. Peygamber Efendimizin izini takip ederek güzel kulluk etmeye çalışmalıyız. Çünkü yani bizim bu yaptığımız güzel değil. Eğer biz kendimizi şöyle bir dışarıdan seyretsek bizim yaptıklarımızı şöyle insaf gözüyle bir incelesek efendim herkesten önce kendimize biz kendimiz kızardık. Hazreti Ali Efendi rivayet etmiş bu hadis-i şerifi çok dikkat edelim. Yani e, Budistler şaşırıyor da efendim öteki batıl dinlerin efendim yanlış yolda giden insanların putperestlerin haça puta tapanların efendim yanlış yaptığını biliyoruz da acaba biz doğru muyuz? Biz de kendimizi kontrol etmeliyiz. Kontrolün yeri de e, neye göre neye bakarak kontrol edeceğiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyyesi, Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, dinimizin büyük alimler tarafından güzelce kitaplara yazılmış olan efendim şerif adlımızın ahkamını iyice öğrenmemiz lazım ki hatalı işler yapmayalım. allah Teala Hazretleri şu mübarek güzel ayda e, hatalarımızı anlayıp bu hadisi de işaret edilen tezattan kendimizi terslikten, aykırılıktan kurtarmamızı nasip eylesin içimizde şaşıranlar varsa doğru yola sevk eylesin. Rabbimiz tutuyla, keremiyle hidayet eylesin. Doğru yolda yürüyenlerin de ayağını kaydırmasın, şaşırmasın, şaşırtmasın. Kulluğu güzelce yapmayı nasip eylesin. Peygamberimiz, nişanımızın hürmetine. Şimdi bu bir şeyden sonra, bu hadis-i şeriften sonra iki hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Birisi gençlere iltifat, ötekisi yaşlılara iltifat. Yani Beni dinleyenler genç olabilir, onlar bilsinler. Beni dinleyenler veya hatta genç olmaz, yaşlı olur. Onlar da dinlesinler, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk etme, öğrete gelsinler diye. Önce gençle ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a'dan yine hadis-i şerif yakulullahu azze ve celle diye başlıyor yani çok aziz ve çok celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, diye Peygamber Efendimiz Allah'ın kelamının sözünü bize kendi ifadesiyle naklediyor. Ne buyurmuş Mevlamız, Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiğine göre? eşhab mü'minü bi kaderi, eşhab mü'minü bi kaderi, er bi El kaneu bir rızkı etadi ke li şehvetihi min ejli hüve endike bazı meleiketi buyuruyor ki Rabbu alemin peygamber efendimiz bize bildirdiğine göre eşşapulmu minu bir kaderi benim kaderime inanmış bağlanmış olan genç bir kişi delikanlı kimse erkek veya kız genç ama birinci şeyine Kadere inanmış. Benim kaderime inanmış. Evet, kainattaki olayları, insanların hayatlarını, ölümlerini, rızıklarına Cenab-ı Mevla takdir buyuruyor. Kadere inanıyoruz. bir kaderi, hayriyi ve şerriyi kesen olarak inanıyoruz. Bir, inanmış, kadere inanmış bir mümin, efendim, delikanlı, genç. Sonra ikinci vasfeyle bu. Gencin güzel vasıflarından birisi kadere inanmış olması. Tabii kadere inanmamı ne olur insan? Efendim rahat olur. Üzüntülerden dolayı starsılıp yıkılıp efendim bozulmaz, efendim intihara kalkışmaz. Sevinçlerden dolayı şişmarmaz. Efendim haddini bilir, sabreder, şükreder, kulluğu güzel yapar. Kadere inanç çok, çok önemli. Erradı bir kitabı, kitabı. Benim kitabıma razı olan buradaki kitaptan maksat yani benim alın yazısı ne yazmıştım ona kaderi, kadere inanıyor ve alnına yazdığım yazıyı onun hakkında takdir buyurduğum efendim, hükmü işi olayı efendim rıza ile karşılıyor yani isyanla itirazla efendim berbat etmiyor durumu kadere razı kadere inanmış, Allah'ın hükmüne efendim, kendisine yazdığı yazısına, alın yazısına razı. El kani, o bir rızkı, benim kendisine verdiğim rızka kanaat gösteriyor. Yani, efendim, açgözlük yapıp da hırsızlık'a hırsızlık gibi, efendim, gaz gibi haram yollara, efendim, rüşvet gibi, mesaiz efendim, böyle efendim gayrimeşru yollara sapmıyor. Rızkıma kâni, tarihli şehveti min ecli e, cinsel arzularını veya diğer şiddetli duygularını itiraflarda benim sebebimle bana olan duygularından kulluk bağlılığından dolayı saygısından dolayı şehvetini terk eden efendim genç eee hüve indi teba'ı benim yanımda meleklerimden biri gibidir. Meleklerimden bazısı gibidir. Buyuruyor imiş Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz böyle bitiriyor. Demek ki gençlerin nasıl olması, hangi güzel sıfatlara sahip olması lazım geldiğini anlıyoruz bu hadis-i şeriften. kadere inanacağız. Allah'ın hükmüne rıza göstereceğiz. Kadere rıza göstereceğiz. Alın yazına rıza göstereceğiz. Rızkımıza kanaatkar yer olacağız, efendim aç olmayacağız, efendim harama yönelmeyeceğiz, e, İçimizdeki kuvvetli duyguları, arzuları, şehvetleri Allah rızası için terk edeceğiz, harama yönelmeyeceğiz, sapmayacağız. E, i̇şte bu güzel vasıflara sahip olan bir genç. Allah'ın indinde melekler gibidir. Meleklerden birisi gibidir diyor. O halde bu güzel ayda Şaban ayında bu sıfatları efendim, iktisap etmeye çalışalım, kazanmaya, bizde edinmeye çalışalım. Bir de ihtiyarla ilgili yani hadis-i şerifi okuyayım. yekulullah Teala Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki diyor Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş efendim birkaç kaynakta var efendim ve izletli ve celali ve cüddi izletim hakkı için celalim hakkı için cömertliğim hakkı için Allah kendisinin izzet sıfatına celal sıfatına efendim cömertlik sıfatına yemin ederek and içerek e, sözü ifade ediyor İzzetime, celalime cömertliğime and olsun ki onların hakkı için ve fakat halkı efendim halkımın bana ihtiyacının efendim ihtiyacına antikörüm ki vettifai fi izi mekani yani benim efendim izletimde e, Efendim, makamımın izzetindeki yüksekliğimin hakkı için tabi Allah-u Teala dedim, mekanının makamının ne kadar güce olduğu ortada ona andışarak ona and olsun ki inniyle estahi min abdi ben kulumdan ve emeti cariyemden utanırım muhakkak utanırım yani kulum ve cariyem dedi yani erkek ve kadın müslüman demek. bani fil İslami İslam'da yaşamışlar saçları ağarmış olsun ihtiyarlamış olsunlar sümme o azibu huma sonra da ben onları azaplandırayım. Böyle bir şey yapmaktan utanırım. İhtiyarlamış, İslam'da ömür geçirmiş olanları azaplandırmaktan utanırım. Ee, dedi, diyor Allahu Teala Hazretleri diye buyurduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sümme beka Sonra ağlamış peygamber efendimiz. Fakıyla ya Resulallah ma keke. Hangi sebep seni ağlattı ya Resulallah diye de sormuşlar çevresindekiler. Burası çok önemli bir cümle. Kale buyurdu ki Resulullah Efendimiz ağlamasının sebebini izah ederken. etki ki mimmen yestehillahu minhu ve la yestehli minallah. Şimdi Allah kimden utanıyor? Efendim İhtiyar kulundan, ihtiyar e, yani hanım olsun, bey olsun ihtiyar Müslüman kulundan Allah utanıyor. Neden ağlıyormuş Peygamber Efendimiz? Allah bu ihtiyar erkek veya ihtiyar hanımdan, ihtiyar efendi veya ihtiyar hatından utanıyor da efendim Onlar Allah'tan utanmıyorlar. Yani ne demek? Yaşlanmış ama hala günaha devam ediyor. Utanmıyorlar. Allah onlara azap etmekten utanıyor ama onlar Allah'tan utanmıyorlarsa ne kadar acı durum diye bu durumu düşünüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ağladığını beyan ediyor. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii çevremize baktığımız zaman yaşlı yaşlandığı halde, 40'ı geçtiği halde böyle günaha devam eden insanlarda görürüz. Ahir emrine kadar zulümde, günahta, kumarda, zinada içkide, haksızlıkta, rüşvette, kasıpta vesaire de devam eden insanlar görürüz. E, ağlanacak bir durum. Resulullah Efendimiz ümmetine merhamet olduğu için ağlıyor. Ağlanacak bir durum. Efendim, Allah yaşlanmış bir Müslümana, bir erkeğe, bir hanıma efendim azap etmekten e, haya ettiğini beyan ediyor da kul Allah'ın nimetlerine mazhar o yaşa gelmiş efendim Allah'tan haya etmiyor. Bu ağlanacak bir durum. Ence o ağlaması lazım. Tabi o, o işin farkında değil. O günaha devam ediyor da onun etrafındakiler onun haline ağlar tabi. Çok acı bir durum. Allah bizi efendim böyle durumlara düşürmesin. Böyle duruma düşenleri de kurtarsın. Şu mübarek günler aylar hürmetine bize tevbeyi i nasuh, nasip eylesin. Aşk ile şevk ile efendim Teklil olarak böyle e, günahları böyle e, bırakıp Cenab-ı Mevla'nın yoluna çok samimi bir şekilde girmeyi nasip etsin hepimize. Şaşıranları doğru yola sevk eylesin. Günahkarları tevbe nasip eylesin. Efendim e, bu güzel aylarda Cenab-ı Mevla'ya güzel ibadetler nasip eylesin. O güzel ibadetlerle zamanlarımızı değerlendirip Cenab-ı Mevla'mızın rızasına erip rahmetine mazhar olmayı cennetiyle cemaliyle Müşeref olmayı nasip eylesin. Etselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.